Oh yeah. İzlediğiniz 8 Eylül Perşembe Yıl 2014 Ay 9 Gün 261 Hızır 136 1435 Hicri Zilkade 23 1430 Rumi Eylül 5 Fırtına Yağmur Günün Tarihi 58 yıl önce bugün 18 Eylül 1956'da Dünyaca meşhur Artemis heykeli Efes'te bulundu 202 202 yıl önce bugün ise yani 18 Eylül 1812'de Moskova tarihinin en büyük yangın felaketine uğramıştı. Gece ani olarak çıkan ve 4 gece devam eden yangın sonunda tam 30.800 ev yanmış, yüzbinlerce kişi açıkta kalmıştı. Yangının can kaybına sebebiyet verdiği ancak ölü sayısının kesinlikle belirlenemediği de bilinmektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkese merhaba. Günaydın. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nde 94.9'dasınız. Açık Gazete başladı. Ben Can ve Teknik Masada arkadaşım. Özdal Akdeniz'le berabersiniz ve arka planda bize destek veren Emre Gümüşer var. Günaydın. Haftanın 4. Açık kastesine olduğunu söylemiştim. Ömer Madra bugün de yok aramızda. Selahattin Çolak'la beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde. New York'ta düzenlenen iklim zirvesindeki eylemler olanca hızıyla devam ediyor. E, kayıtları dinleyebilmemiz mümkün oluyor e, son günlerde. Oldukça sık ve e, yoğun geçen bir tempo'dan bahsediliyor kayıtlarda da Ömer Madran'ı gönderdi. Açık Dergi'de dinlemiştik, bugün Açık kastede de aynı şekilde dinleme fırsatı bulacağız. Ve e, hafta sonu düzenlenecek olan iklim zirvesine de İstanbul'da ve dünyanın dört bir tarafında aynı zamanda Ankara'da da Türkiye'den düzenlenecek olan iklim zirvesi ile alakalı da haberleri ve duyuruları yapmaya devam ediyoruz. Olanca hızıyla hazırlıklar sürüyor ve bu hazırlıklar içerisinde açık gazetede de hem New York'tan hem de İstanbul'dan gelen hazırlık eylemleri ve düzenlenen konferanslarla alakalı sesleri dinleyebilmeniz bu hafta içinde mümkün olacak. Dinlediğimiz parçayı... Söylemek gerekirse Little Fit'den dinledik. Rock and Roll Doctor 1975 yılında yapılmış, söylenmiş bir parçaydı bu. Neden dinlediğimizi ise Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. İlk kadın doktor. 1915'te Susan Leffler öldü. 25 yaşındayken Birleşik Devletler'de tıp fakültesinden mezun ilk yerli kadın olmuştu. Oma yaşam savaşı verdikleri rezer bölgeye o güne dek. Tek bir doktor gelmemişti. Suzan, yaz, kış, gece, gündüz oranın ilk ve tek doktoru herkesin doktoru oldu. Ve o, o mahalların yaşamının daha az acılı ve daha uzun olsun diye öğrendiği tıbbi bilgileri atalarından miras kalan bilgelikle ve üniversitedeki tedavi yöntemlerini dedelerinin tarifiyle harmanlamasını bildi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet anmalara bakacak olursak, tarihte bugün neler olmuş diye... Ee... Popüler bir konuyla başlayabiliriz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı'nın oldukça e, son günlerde diyebiliriz. Evet, hedefe tabi tuttuğu New York Times gazetesi 1851 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmaya başlamış. 1923 yılında, 23 yılında bugün ise Hindistan Ulusal Kongresi sivil itaatsizlik kampanyasını başlatmış olduğu bilgileri var. Haberlerde ise her zaman olduğu gibi... İklim olaylarından bahsedebilmemiz mümkün. E, dünyanın dört bir tarafında meydana gelen bu iklim olaylarında insanlar ve insanların kurduğu sistem bir anda ne olduğunu bilmediği bir şekilde felaket hali içerisinde kalıyorlar. Ve e, bütün sistem neredeyse çökme noktasına geliyor. E, onlardan bahsedebiliriz. Eskişehir'den, Çanakkale'den, Sinop'tan gelen haberler var. Ardından e, saldırı ve savaş durumları var. Yine aynı şekilde ondan bahsedebilmemiz, bu durumlardan bahsedebilmemiz mümkün. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Nijerya'da meydana gelen bu saldırı durumları var. Rehine durumları var. Ee, ve tarihi gün olarak nitelendirilen İskoçya'nın ve İngiltere'nin tarihi günü olarak nitelendirilen, nitelendirilen referandum'a dair haberler var. Bağımsızlık mı? Bağımsızlık yoluna mı seçilecek? Bağımsızlık yoluna mı seçileceği? Yoksa Birleşik Krallık'ta Kalmaya devam edileceği konusunda e, İskoçyalar, İskoçya'da yaşayan insanlar, İskoçlar sandık başında gidecekler. Bu konularla alakalı bazı analizler var. Onları aktarabilmemiz mümkün olacak. 307 yıllık bir birliktelikten bahsediliyor ve e, bugün yerel saatlerde saat 7'den itibaren sandık başında olacakmış İskoçlar. Birleşik Krallık'tan ayrılıp ayrılmama kararı için muhtemelen sonuçlar da yarın itibariyle zaten belli olur ve haftanın e, son açık gazetesinde de konuşmak e, konuşma şansı bulabiliriz. Evet iklim olaylarından bahsedelim. Türkiye'den başlayacak olursak neredeyse bütün gazetelerde ve gazetelerin internet sitelerinde Eskişehir'e dair haberi görebilmek mümkün. Dün Eskişehir'de muazzam bir yağış yaşanmış. Organize sanayi bölgesinde ise bu yağışlar sonrasında ve sırasında da aynı zamanda sel bastından bahsediliyor. Eskişehir'de dün öğleden sonra başlayan ve zaman zaman sağanak halini alan bu yağmur organize sanayi bölgesini olumsuz etkilemiş. Bir cam fabrikası sel suyuyla dolmuş. Depoda sel suları nedeniyle mahsur kalan iki işçi iş makinelerinin yardımıyla kurtarılabilmişler. Ancak bu şekilde hayatta kalabilmişler. Organize sanayi bölgesinde cadde ve fabrika bahçelerinde bulunan çok sayıda araç da sel sularında metrelerce sürüklenmiş. Onun onun fotoğraflarını da aynı şekilde görebilmek mümkün. Sel suları içerisinde kalmış ve kullanılamayan araçlardan bahsedebilmek mümkün. Ve fabrika işçileri suyun sürüklediği onlarca aracı cep telefonlarıyla görüntülemişler. Bu vesileyle biz de görebilmiş olduk sel nedeniyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye 112 acil ve polis ekipleri sevk edilmiş. İtfaiye görevleri fabrikadaki suyu e, tahliye etmeye başlamışlar. Bu bilgi var. Han ilçesinde daha neden bastıran sel, aniden bastıran yağmur sele neden olmuş. İlçeye ulaşan bazı mahallelerin yolları kapanmış. Eskişehir'den bahsediyoruz. E, Türkiye'nin e, merkezi olan şehirlerinden bir tanesinde yine aynı şekilde şehrin merkezinde bulunan bölgelerden bir tanesi sel suları nedeniyle ulaşıma kapanıyormuş. Dün bu olay yaşanıyor. Han ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış ilçede selim meydana gelmesine neden olmuş ve ilçede bazı mahallelerde e, maddi zarara neden olmuş. Sel suların taşıdığı taşlar sonrasında ilçeye bağlı Akhisar mahallesiyle Gökçe ile arasında bulunan yolu Trafiğe kapanmasına neden olmuş. Yolun trafiğe kapanmasının ardından vatandaşlar yoldan geriye dönmek zorunda kalmışlar. Ve kapanan yolun açılması için de belediye yetkililerinin çalışma başlatıldığı öğrenmiş. Hiçbir şekilde hazırlıkta olunabilecek bir krizle karşı karşıyayız. Hem küresel iklim değişikliğinin getirilerinden ötürü bu karşı karşıya kalınan durum başlı başına bir zorluk taşıyor. Hem de bir anda bastıran bu yağmur. Ve sel gibi durumlara da kurulan sistemlerin pek uygun olmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor Bu aralar oldukça fazla görüyoruz Türkiye'nin dört bir tarafında bir anda bastıran yağmurların meydana getirdiği sel olayları Kütahya'da vardı geçen gün, Çorum'da vardı Bugün Eskişehir'den bahsediyoruz Ve Çanakkale'de aynı zamanda sel baskınları varmış Çanakkale'deki bu sel baskınları da Çan ve Biga ilçelerinde kuvvetli yağış olarak hayatı olumsuz etkileyen bir faktör olmuş. Çan'da bazı ev ve iş yerleri ile İbrahim Bodur stadına su basmış. Biga'nın Yolindi köyünde derinin taşmasıyla beraber evlere su girmiş, araçlar hasar görmüş. Statlar aynı şekilde su basmasına su basması gibi bir durum görülmüş statlarda da. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suları tahliye etmek için elbirliğiyle çaba göstermişler. Ee, ve kaymakam genel yaptığı açıklamada Fatih Genel yaptığı açıklamada köyden geçen derini taşması nedeniyle su baskınlarının yaşandığını bazı evlerde yağmur sularının girdiğini söylemiş. Can kaybının olmadığını da belirtmiş aynı şekilde genel. İş makineleriyle köyde temizlik çalışması yapıyor. Çok şükür can kaybı yok. Bazı evlere su girmiş. Bir traktör ile iki otomobilde hasar var demiş. Bunlar sel olaylarıydı. Dün sadece Türkiye'de büyük olarak nitelendirebileceğimiz sel olaylarıydı. Ee, Eskişehir ve Çanakkale'den gelen haberlerdi. Devam ediliyor çeşitli şehirler listeleri eklenmeye devam ediyor. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Bu saydığımız şehirlerin aynı zamanda tarımsal üretime tabi olan bölgelerinde de büyük bir kuraklık vardı. Neredeyse köylüler... Köylerine terk edip şehre göçmeye başlamıştı bu kuraklık yüzünden. Ama ortaya çıkan bu sel durumundan da aynı şekilde hem tarımsal üretime yardımcı olabilecek kadar su potansiyelini arttırdığını söyleyebilecek bir analizi şu anda görmedim. Belki önümüzdeki günlerde durumu daha iyi olduğunu umarım aktarabilme fırsatı da bulabiliriz. Bir diğer taraftansa hortumlar oluşuyor. Sinop'ta ortaya çıkmış bir hortum. Bu aralar Türkiye'nin yeni bir gerçeği olarak, iklimsel gerçeği olarak ortaya çıkıyor hortumlar. İstanbul'da e, en son bilindik ve Kasımpaşa bölgesinde ortaya çıkan hortumu hatırlarsınız. E, Türkiye'nin dört bir tarafında aslında meydana gelen bir doğa olayı bu hortum. Ama sıklaştığında aynı şekilde bu haberlere bakıp da söyleyebilmek mümkün olabilir. E, Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelmiş bu hortum. Ve saat dün saat 18 15 radında yağan yağ sahanak yağan ardından aniden ortaya çıkmış ve her zaman rastlanmayan bu doğal ayını vatandaşlar şaşkınlık da izlemişler. Haberkent.com'dan aldığımız bir haber bu. Kısa süre süren hortumdan daha fazla büyümeden bir anda ortadan kaybolmuş. Ama tekrar gelmeyeceğine dair herhangi bir şey söylememiştir galiba. Sinop'un Gercize ilçesinde meydana gelen bu hortumda insanlarda oldukça şaşkınlık şaşkın şaşırmışlar çünkü çok da oldukça sık rahatsızlıkları bir durum değil gibi duruyor. Bir diğer hortumsa turistik bir bölgeden, belki Türkiye'nin en turistik bölgelerinden birinde Antalya'nın Alanya ilçesinde eee Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen bir haber. 2 gündür etkili olan yarışlardan bahsediliyor. Alanya'da da yağışlı hava, rüzgar ve açık denizde küçük ve rüzgar açık denizde küçük çaplı hortumlara neden olmuş. Ee, gazetelerde bunu turistlerin fotoğraf çekmesiyle beraber vermişler. Bu başlıkta taşıyor mesela Habertürk'ün e, haberi turistlerden hortum selfies deniliyor. İki gündür yetkili olan bu yağışların ardından meydana gelen bu ufak felaketi turistler arkasında e, önünde fo e, fotoğraf çektirerek hatırlamak için, hatırlamak istemişler galiba. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağış lavanında hafta sonuna kadar yerini güneşli havaya bırakacağını söylemiş aynı zamanda İstanbul'da da yağışlı bir hava vardı dün ee, akşam saatlerinde başlamış ve gene e, sistem daha doğrusu insanların kurduğu bu sistem hazırlıklı olmadığı için e, aksamalar meydana gelmiş dün İstanbul'da gece saatlerinden itibaren geçtiğimiz gece e, geçtiğimiz gün gece saatlerinden itibaren devam eden ve etkisini artıran yağışın Devam ettiğinden bahsediliyor dün gelen haberlerde dün akşam gelen haberlerde ve devam edeceği de duyurulmuş yine bu sabahta aynı şekilde yağmurlu bilgie uyanabilmek mümkün oldu E5 yağmurun başlamasıyla birlikte e, durmuş durma noktasına gelmiş meteoroloji su baskını anisel Yıldırım ve kuvvetli Rüzgar konusunda vatandaşları uyarmış İstanbul'da saat 15.30 itibariyle de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmış. Dün meteoroloji müdürlüğü bir anda boşaldığından bahsediliyor Yağmur'un T24'ün haber sitesinde. Meteorolojinin uyarısından bir saat sonra başlamış yağış. Ani sağanak nedeniyle o saate kadar açık olan tem otoyolu trafiği Yağmur'un başlamasıyla birlikte yavaşlamaya başlamış. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde giden araç trafiği ok meydanı sapağından sonra durma noktasına gelmiş. Yağmurun başlamasıyla birlikte vatandaşlar da şemsiyelerini açmışlar. Şemsiyesi olmayan da yağmurun altında kalma gibi bir durumla karşılaşmış. Bu sabah da aynı şekilde bir yağmur durumu vardı İstanbul'un bazı bölgelerinde. Onları da zaten internet üzerinden de aynı şekilde takip edebilmek mümkün olacaktır gün içerisinde. İstanbul'daki durum da buydu. Şaşırtıcı bir haber ise Konya'dan geliyor Bunu Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde görebilmek mümkün Onlar da Cihan Haber Ejansı'ndan almışlar Konya'da bu yılın ilk karı yağmış Konya Beyşehir Karayolu arasındaki Belenbaşı mevkinde kar yağışı bu sefer de kar yağışı trafiği olumsuz etkilemiş Yaklaşık 10 cm'i bulmuş bu yağış Ve araçlardaki insanlarda zor anlar yaşatmışlar Yaz mevsiminin e, bitip sonbahara geçiş yapmaya hazırlanan e, dönemde, karda görenleri şaşırtmış. Bu kadar erken kar yağışına ilk kez şahit olduğunu belirtmiş Mustafa Boskay. E, durumu mevsim kayması olarak yorumlayıp şunları söylemiş: "Konya'dan yola çıktığımızda yağmur yağıyordu. Belenbaşı mevkiine geldiğimizde hayretleri gizleyemedik. Hayretlerimizi gizleyemedik. Yaklaşık 10 santim kadar yağmış kar. Ve yolu kapatmıştı diyor. Ee, oradan geçmekte olan bir yolcu. Daha önce bu kadar erken kar yağışına şahit olmamıştım. Sezonun ilk kırı Konya'ya yağmış oldu. Mevsim kayması dedikleri bu olsa gerek diye konuşmuş. Ee, Senin ilk karında Konya'dan geldiği haberini verebilmek mümkün ee, oluyor. Ve bir diğer taraftansa buna karşı önlem almak için yapılan çağrılar var. Bu çağrıların içerisinde Birleşmiş Milletler'in yaptığı çağrı önemli bir nitelik taşıyor. Ondan bahsedeceğiz. Bu çağrı kapsamında etraf, bu çağrı kapsamında insanların bir araya gelmesinden aynı şekilde bahsedebilmek mümkün olacak. Ama şöyle bir durum da var ki bu çağrıların niteliği daha doğrusu içerisinde barındırdıkları sayılar da oldukça büyük. Birleşmiş Milletler'e göre dünya genelinde 22 milyon kişi doğal afetler nedeniyle yerlerinde olmuş durumda. Ülke içi yerlerinden edilmeleri gözleyen merkezinin, Birleşmiş Milletler Merkezi'nin raporuna göre IDMC yani 2013 yılı boyunca 600'dan fazla irili ufaklı doğal afeti sayabiliriz deniliyor. Bu doğal afetler içerisinde küresel iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olan seller ve kuraklık durumlarında tabi tutmak gerekiyor ve bunların da aslında doğal olmadığı insan kaynaklı olduğu da küresel iklim değişikliği dolayısıyla yakalan fosil yakıtlar ve karbon emisyonlarının engellenememesi sonucuyla ortaya çıkan bir durum oldu. haber içinde bahsedilmese de parantez içinde biz bahsedelim bu afetlerden büyük çaplı olan 37'si 100 binden fazla kişinin evlerinden olmasına neden olmuş yaşadıkları yerlerde. Dünya genelinde 22 milyon kişinin evini terk, etmesi zorunda kal evini terk etmek zorunda kaldığı söyleniyor bu ıı, raporda. En çok etkilenen kıtalar ise Asya ve Afrika oldu denilmiş. Asya'da 19 milyon kişi yerinden olmuş. Çin ve Filipinler ise en çok etkilenen ülkeler arasında yer almış. Dün de bahsediyorduk. Filipinler'de geçtiğimiz sene ortaya çıkan Hayyan Tayfun'u binin üzerinde insan hayatına mal olmuştu. Çin'de de irili ufakta ortaya çıkan seller ve kasırgalar nedeniyle insanlar yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardı. Tabi hayatta kalanlar. Geçen yıl Asya ülkelerini etkileyen Hayyan tayfununun tüm yıl içinde insanları en fazla etkileyen doğal afet olduğu kaydedilmiş. Afrika'da özellikle sahra altı bölgelerindeki muson yağmurlarının etkili olduğu belirtilmiş. Çoğu Nijer, Çat, Sudan, Güney Sudan, Mozambik olmak üzere Afrika'da 1.8 milyon kişinin evlerinden olduğu rapor edilmiş. Bu ülkeleri saydığımız ülkeleri de geçtiğimiz günlerde de aynı şekilde bahsettiğimiz ülkelerini terk edip Avrupa'ya kaçmakta bulan, çareyi başka güvenli ve hayatlarını sürdürebilecekleri hem kendileri için hem de aileleri için hayatlarını sürdürebilecekleri yerlere kaçmakta olan göçmenlerin geldiği ülkelerde bakarak görebiliriz. Bir de bir tarafta savaşlar var. Bir diğer tarafta ise bu iklim felaketleri ve doğal afetlerin oluşturduğu ortam var. İnsanlar buralardan kaçıyorlar. Raporda erken uyarı sistemi, etkili acil tahliye planları ve iklim değişikliği ile mücadele için atılacak adımların doğal afetlerden doğacak zararı askeriye indirebileceği vurgusu da varmış. Ortadoğu'da, Afrika'da silahlı çatışmalar nedeniyle insanlar evlerinden ayrılırken ülke dışına ve içine göç etmek zorunda kalırken doğal afetler nedeniyle e, insanların e, evlerinden olma oranının çatışmalara göre 3 kat daha fazla olduğu ifade edilmiş bir diğer taraftansa aynı zamanda bu doğal afetlerde e, çatışmaların da ortaya çıkmasına sebebiyet veren bir durum olduğu da söylenebilir mesela Pakistan'dan gelen bir haber var ee, Pakistan'da aynı şekilde bu geçtiğimiz günlerde hem Hindistan'ı hem de Pakistan'ı etkisine alan, etkisi altına alan yarışlardan ötürü 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmekten, hayatını kaybettiğinden bahsetmiştik. şimdi ise Reuters'ta gelen bir haber var. Reuters'a göre Pakistan'ın İslamcı, radikal İslamcıları bu iklim felaketini Hindistan'ın karşısında fikirleri değiştirme yolunda kullanılacağı bir argüman olarak kullanıyormuş. Pakistanlıların birçoğu bunu e, su bombası olarak da nitelendiriyormuş ya da bunu bu şekilde inandırılmaya çalışılıyormuş e, bu radikal örgütler tarafından. Keşmir bölgesinde zaten var olan bir huzursuzluktan bahsedebilmek mümkün e, ve aynı şekilde yardımların da ulaşamadığı e, devlet eliyle ulaştırılacak yardımların da bir şekilde yetmediğinden bahsediliyordu. Ve e, bu sebepten ötürü de ortaya çıkan bir tepkisellik vardı işte tam bu e, bu kanalı kullanıyormuş İslamcı örgütlerde Reuters'ın haberine göre burada da e, yardım ve e, insanların gönlünü kazanma gibi yolları kullanarak da kendi içerisinde kullandıkları argümanları da e, Hindistan karşısında kullanılıyor Hindistan karşısında kullanırlarmış Reuters'ta da bunu, buna benzer bir haber görebilmek mümkün sadece e, bu durum Pakistanlı e, İslamcıların Hindistan'da yaptığı durum değil aynı zamanda dünyanın dört bir tarafında olan çatışma hallerine de sebebiyet veriyor. Zaten Suriye'deki durumu e, açıkçası da uzun aylardır bahsediyoruz. Çatışmanın ana sebeplerinden bir tanesinin 2011 yılında çıkan ortaya çıkan kuraklık 2009 yılında ortaya çıkan kuraklık ve ardından gelen göç dalgası olduğundan bahsetmiştik bu göç dalgasıyla beraber ya işsizliğin ve huzursuzluğun arttığını ardından protesto gösterilerinden ve sonuçta ortaya çıkan iç savaş halinden bahsetmiştik diğer ülkelerde de aynı şekilde böyle Nijerya'ya baktığımız zaman gene Afrika'nın en fazla çatışmaların ve patlamaların meydana geldiği ülke olarak da görüldüğünden bahsetmiştik bir yandan kuraklıklar, bir yanda ortaya çıkan yağmurlar sebebiyle ortaya çıkan sel sularının insanları yerlerinden ettiğinden bahsetmiştik. Bu konunun devamı da işte geliyor. Meyveleri de geliyor. Amerika Birleşik Devletleri işi hedeflerini vurmaya hazırız mesajı veriyor. Nijerya'da öğretmen okuluna silahlı saldırılar yapılıyor. Ve Boko Haram'ın kaçırdığı, Radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın kaçırdığı kızlara ne oldu diye soruluyor. Ee, bu konuları an, anlatmaya devam edeceğim. Önümüzdeki e, yarım saat içerisinde e, ardından da Cengiz Aktar'a bağlanıp hem Avrupa Birliği hem Kıbrıs üzerine konuşabilme fırsatı bulacağız. Ve Ömer Madre'den gelen kayıtları dinleyebilme fırsatı da bulacağız. Şimdi kısa bir ara vereyim. Açık Gazete Freedom Camoglia, Lauren Macintosh'tan Mc, dinledik 2010 yılında Glasgow'da canlı olarak gerçekleştirilen bir konf, e, performansı sırasında, komiseri sırasında söylenen bir parçaydı bu. E, İskoçya'dan bahsedebilmek mümkün galiba bu yarım saat içerisinde. E, İskoçya'da insanlar e, sandık başındalar bugün itibariyle. Ve bağımsızlık referandumunda 5 milyon seçmenin oy kullanabileceğinden bahsediliyor. Son anketlere göre hayırcıların %52 oranında önde olduğu bildirilmiş. İskoçya'da bugün yapılacak referandum öncesindeki son iki günde iki tarafta artık kararsız seçmenleri yanına çekmeye çalışıyorlardı. Son anketlere göre kararsızlar eşit dağıldığında hayır oyları %52 oranında öne çıkıyormuş. Ee, İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç İl Ulusal Partisi'nin SNP'nin lideri Alex Salmond seçmenlere yaptığı çağrıda bağımsızlığı atıfla bu işi gerçekleştirelim ve evet diyelim demiş. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Salmond İskoç halkına yazdığı mektupta seçmenlerden iki yıldır süren kampanyanın siyasi tartışmalardan ve istatistikler düşüncesinden arındırılması ve özgüvenle sandığa gidilmesini e, istediğini söyleniyor. Hayır kampanyasının lideri ise eski Maliye Bakanı Alistair Darling, eski Başbakan Gordon Brown'la beraber dün Glasgow'daymış, geçtiğimiz gün Glasgow'daymış ve İskoçya'yı sevin, hayır verin sloganıyla düzenleyecek bir miting düzenlemişler beraber. Bir radyo programına konuk olmuş Darling, referandumdan hayır sonucu çıkacağı tahminle bulunduğunu, fakat oylar ne yönde olursa olsun referandum sonrasında en zor görevin, Kampanya sırasında İskoç toplumunda ortaya çıkan bölünmeyi gidermek olduğunu ifade etmiş. Kampanyanın son haftalarında evet oylarının giderek arttığını gösteren anketler, Birleşik Krallık'taki parti liderlerinin harekete geçirmiş ve ülkenin en büyük üç partisinin liderlerinin aynı anda İskoçya'ya gitmesine neden olmuştu. Ardından da onlar da protesto edilmişti İskoçlar tarafından hatta Imperial maçla, Star Wars'taki Imperial maçla beraber karşılanmıştı. Emperyaller geldi diye. Bu ilginç videoyu da internette görebilmek mümkündü. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir çağrı var. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'da referandum tartışmasına müdahil olarak İskoçları bağımsızlığa hayır demeye çağırmış. İlginç tabii bir ülkeye bağımsızlığa hayır demeye da. Clinton... Kimlik çatışmalarının yaşandığı bir dünyada kendi kaderine tayin hakkının maksimum kılındığı bir birlikte yaşam ile birlikte çalışıp birlikte yaşarken farklılıklarımıza saygı göstermenin mümkün olduğuna dair dünyaya güçlü bir mesaj verilmiş olur demiş ve retorikini de sonuna kadar kullanmış bu retorik yeteneğini daha doğrusu. Bu arada 14 eski askeri yetkili yayınladıkları ortak mektupta bağımsızlığa evet denilmesi halinde... Britanya'nın saldırılarına daha açık hale geleceklerini savunmuşlar böyle e, görüyorlarmış eski askerlerde e, bu komutanların imzaladığı mektupta hepimizin güvenliği için hayır oyu önemlidir demiş Britanya'yı parçalamak hepimizi zayıflatır ifadesini kullanmışlar karşı tergümanlar da var Alex Salmond İskoçya artık kendi kaderini kendi belirlemesi Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'nun zincirlerinden kurtulması gerektiğini söylemiş Salmond 307 yıllık birlikteliğin artık ihtiyaçları karşılamadığını ve mevcut petrol kaynaklarıyla bağımsız İskoçya'nın dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline geleceğini söylemişler. Salmond'da e, geleceği olmayan bir e, kaynağa bağlamış ka görünüyor İskoçya'nın geleceğini. Ve İskoç lider ayrıca bağımsız olmaları halinde para birimi olarak İngiliz sterlinini koruyacaklarını ve Avrupa Birliği'ne kalmaya devam edeceklerini de ifade etmiş. hayırcılar ise bunun mümkün olmayacağını ve bağımsızlığın İskoçlara büyük bir ekonomik maliyet getireceğini savunuyorlarmış. Birleşik Krallık Baş Başbakanı David Cameron ülkelerinin dünyanın en başarılı sosyal ve siyasal birlikteliklerinden bir olduğunun altını çizmiş. Cameron iki partinin liderleriyle birlikte yayınladığı bildirgede referanduma hayır çıkması ve Birleşik Krallık'ta kalmaya devam etmesi halinde Bölgesel İskoç yönetiminde eğitim, belediye hizmetleri, ulaşım gibi konuların yanı sıra sağlık ve vergilendirme gibi alanlarda daha fazla özellik verilebileceği vaatinde de bulunmuş. Ee, tabii bunu daha önceden değil bu e, anketler sonucunda bağımsızlığa evet oylarının yüksek olduğunu gördükten sonra yapmış bu açıklamayı habere göre. Aynı zamanda Muhafazakar Parti'nin lideri olan Cameron'ın yanı sıra koalisyon ortağı Liberal Demokrat Parti'nin lideri Nick Clegg'te, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband'da aynı, imzaya, aynı bildiriyi imza atmışlar. İskoçya'nın Daily Record gazetesinin baş sayfasında söz başlığıyla yayınlanmış bu. Doğrudan söz veriyorlar hatta gazete üzerinden. Üç ana bölümden oluşan bildiride İskoçya'nın Büyük Britanya'nın bir parçası olmaya karar vermesi durumunda İskoçya parlamentosunun daha fazla yetkiye sahip olacağı vaat edilmiş. Bildiride ayrıca yeni yetkilerin devredilmesi için somut tarihlerinde belirleneceği ifade ediliyormuş. Böyle bir durum söz konusu Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya ise Başbakanı Mariano Rajoy tarafından yapılan bir açıklamayla konuyu değerlendirmiş. Bağımsızlık yönünde karar verilmesi halinde İskoçya'nın Avrupa Birliği'ne yeniden başvurması gerekeceğini söylemiş Rahoy. Ee, açıklamayı parlamentoda kendisine yöneltilen e, Katalonya'dan neden benzeri bir referandum yapılmadığı sorusuna e, yönelik cevaplandırmış. Katalonya'daki durumu alakalı olarak cevaplandırdığı bu soruda da... E, böyle bir durum karşısında İskoçya'nın tekrardan Avrupa Birliği'ne dahil olması gerektiğine dair ufak tehdit imalı gibi görülebilecek gibi okunabilecek bir açıklamada bulunmuş ee, İspanya başbakanı da katıldığı bir BBC programında kendisine rauh açıklamaları hatırlatılan Alex Salmond ise İskoçya'nın AB üyeliğini kaybetmeyeceğini söylemiş. Bu da karşı argüman tarafından bağımsızlığı destekleyen e, gruptan gelen bir demeçti. 16 ve 17 yaşındaki gençler de oy kullanacakmış. Ama şunu da belirtmek gerekiyor, bu haberden çıkıp Bloomberg HD'deki habere bakmak olur, bakmak gerekirse, Katalonya Özel Yönetimi Parlamentosu 9 Kasım'daki bağımsızlık referandumunun teşvik edilmesi yönünde bir karar almış. İspanya'dan bahsediyorduk hazır bunu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusuymuş İspanya'da da. Bu e, metinde e, 9 Kasım'daki referandumu yapmakta kararlı olan Katalonya özel yönetimi de e, bugün yerel saatle e, evet bugün yerel saatle parlamentosunun önünde böyle bir karar metnini onayladığını açıklamış e, ve Katalan parlamentosunda yapılan oylamada yüzde altmış beş oranda söz konusu referandumun demokrasinin tüm garantileri altında ve yasal yollarla yapılmasının teşvik edilmesini öngören kararın onaylandığı şeklinde açıklandığından bahsediliyor haber içerisinde. Ee, ve bu yasanın kabul edilmesinin ardından Katalonya Özel Yönetimi Başkanı Artur Masın da dokuz kaşımda referandum yapılacağını ilan etmesi öngörülüyormuş. İspanya'da da böyle bir durum söz konusu. Evet. İspanya Başbakanı'nın konuşmasını neden konuştuğunu da bu şekilde görebilmek, bu olayla beraber iklimleyerek görebilmek mümkün. Gençler de oy kullanacak mı? E, İskoçya'da bağımsızlığa ilişkin yapılacak olan bu referandumda 16 ve 17 yaşlarındaki İskoç gençlerde ülkelerin geleceği geleceğiyle ilgili karar verme sürecinde yer alabilecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ediyorlarmış. E, T24'ün derlemesinde... Bu e, bağımsızlık halinde hükümetin ücretsiz eğitim fırsatıyla daha fazla iş imkanı sağlamasını istiyorlarmış. Anadolu Ajansı'ndan İnci Gündoğan haberine göre 5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İskoçya'da, İskoçya'da 16-17 yaşlarında yaklaşık 110 bin gencin kritik referandumda oy kullanmaları bekleniyormuş. Böylece Birleşik Krallık genelinde ilk defa 18 yaş altındaki İskoç gençler ülke için kritik bir öneme e, sahip oluyorlarmış konu üzerinde, ülke için kritik, öneme sahip bir konu üzerinde söz sahibi oluyorlarmış. 17 yaşındaki lise öğrencisi Max ile konuşmuşlar. Heyecanlı olduğunu söylemiş. Üniversitede siyaset, bilimi ve tarih okumak istediğini bu nedenle siyasete ilgi duyduğunu belirtmiş Merrill. Oy vereceğim için çok heyecanlıyım. Böylesine tarihi bir oylamada ilk kez siyasi bir etkinlikte yer almak benim için harika bir şey. Sabırsızlanıyorum demiş. Referandumda bağımsızda hayır oy kullanacağını söylemiş Meril. Bu karar vermemin arkasındaki temel sebep, İskoçya'nın Birleşik Krallığın parçası olarak dünya genelinde şimdiye kadar birçok başarıya imza atmış olması demiş bu genç öğrenci. Bu başarıları tepme riskini e, almamak gerek, ilerleyen bir ülkeyi durdurmak yazık olur ifadelerini kullanmış. Merlyn fikrin nasıl oluştuğuna yönelik ise referandumun düzenleneceği haberler gelmeye başladığında İskoçya'nın sadece ama sadece Birleşik Krallık parçası olmaya kalmasını istedim dediğinden bahsediyor Meryl'ın. Büyük bir ekonomik kriz yeni görmüş ülke için bu durumun ülkeye sallantıya götüreceğini düşündüm. Daha sonra her iki kampanyanın bilgilerini incelediğimde hayırcıların tartışmalarının arkasındaki beraberliği evetçilerin ise fantastik evetçilerin ise fantastik dünyasını gördüm demiş. En sonunda evet oyunu kullanmak gibi bir tercihte bulunduğunu söylemiş bu genç de. Özür dilerim. Ee, ve Hayır kampanyasının taktikleri kararsız kalmama sebep oldu e, diyenler de var. Mesela Pakistan asıllı 16 yaşındaki lise öğrencisi Ravia Sıddık e, kararsız olduğunu dile getirmiş. Müslüman bir aileden gelen Sıddık referandumu gündeme geldiği ilk zamanlarda birleşik, birlik yanlısı olduğunu ancak zaman içerisinde fikrinin değiştiğini fark ettiğini şimdi ise kararsız olduğunu söylemiş. Sıddık ilk zamanlarda hayır kampanyasının desteklemelerinin sebebileri arasında güvenlik konuları ve İskoçya'nın Birleşik Krallığı'nın parçası olmasının yattığını, e, bunun arkasındaki güvenin yattığını söylemiş. Ancak daha sonra kararsız kalmama sebep olan hayır kampanyasının taktikleri korku tellallığı yaparak insanları etkilemeye çalışmasıydı demiş. Hayırçılardan bahsediyor. Halen kararsızım ancak evete doğru eğimliyim. Z sanırım bağımsızlığın İskoçya'yı zenginleştireceğini düşünüyorum demiş. Oylamada bağımsızda evet sonucu çıkması halinde kendisi gibi genç nüfusun yeni kurulacak İskoç hükümetinden ne gibi talepleri olacağı sorusu üzerine de sıktık ülkede yüksek öğrenimin ücretsiz olmasına ve üniversite mezunları için daha fazla iş olana yaratılmasını istemiş ee, bu şekilde konuşmuş gençlerde e, ikiye bölünmüş durumda evet ve hayır diyenler arasında piyasalarda da büyük bir korku varmış İskoçya'nın bağımsızlık senaryosu karşısında yine T24'ün analizinden okuyabilmek mümkün bunu bu tarihi ile geldiği sırada ee, İskoçya'nın küresel piyasalardaki bağımsızlık senaryosunu yaratabileceği risklerden ve belirsizlikten dolayı gelişmelerde endişeli izleniyormuş. Zaten evetçilerin de hayırcıların da özür dilerim. Bu korkunun kullanımıyla alakalı olarak biraz önce genç ısıttığın dediği durumda karşı karşıya kalabiliriz bu haberin bu kısmında. Deutsche Bank Londra merkezi ikdemli stratejisi Oliver Harvey küresel piyasalardaki referandumdan hayır çıkmasını beklediğini e, fakat bağımsızlık riskini fiyat e, fiyatlanandan daha yüksek olduğunu belirtmiş. Evet, bağımsızlık riskini fiyatlanandan daha yüksek olduğunu belirtmiş. Bunu belki gün sözü bile yapabiliriz. Böyle bir durum söz konusumuş İskoçya'nın bağımsızlığı hakkında fiyatın fiyatın e, daha yüksek olduğu söyleniyor bağımsızlık riskinin. Neyse, e, İskoçya'nın bağımsızlığının İngiltere için olumsuz sonuçları olabileceğini söylemiş Harvey. Bence hali hazırda piyasalar İskoçya'nın bağımsızlık riskini azımsıyor ve gerekenden düşük fiyatlıyor demiş. Nasıl bir açıklama bu yahu diye de soracak olabilirsiniz. Piyasada İskoçya'nın hayır oyu vermesi yaklaşık %80 oranında fiyatlanıyormuş. Ve İskoçya'nın piyasa için yarattığı risk, risk piyasaların tahmininden de yüksekmiş. Piyasada İskoçya'nın hayır oyu vermesi yaklaşık yüzde seksen olasılıkta fiyatlanıyormuş. Evet bu bilgide unutmamak gerekiyor galiba. İleride bağımsızlığına kavuşmak isteyen bir e, ulus bir ülke olursa e, yüzde kaç oranında fiyatlandığını da e, hatırlamak gerekebilir. Karşılaştırmalı örneklerle beraber konuşmak gerekebilir. İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması halinde kama borcunda da e, kendisine düşen payı almasını beklediğini e, altına çizmiş, Beklediğinin altını çizmiş Harbi. İskoçya'nın bu borcu üstlenip üstlenmeyeceğini bilmiyorum da demiş. Bu konuyu da bu konuyu bilmiyormuş ama fiyatlandırmayı biliyor. Özgürlüğün fiyatlandırılmasını, bağımsızlığın fiyatlandırılmasını fakat İskoçya'nın bu borcu üstlenip üstlenmeyeceği konusunda herhangi bir fikri yokmuş. O konuda kesin konuşmuyor. Ee, Harvey İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması ve ortak para bilimini kabul edilmemesi halinde kamu borcundan kendisine düşen kısmını üstlenmeyi reddedebileceğini söylemiş. Korkutmuş, daha fazla korkutmuş. İskoçya'nın bağımsızlığı halinde İngiltere'ye ile para birliği içerisine gireceğini ya da gayri resmi şekilde İngiliz sterlinini kullanmaya devam edeceğini söylemiş Harvey. Ve İskoçya'daki bankaların yönetim merkezlerini Londra'ya taşıyabileceğini, bu durumda ulaşabilecek finansal kayıpların ise İngiliz Merkez Bankası'nın tarafından üstlenebileceğini söylemiş. Çok paradan bahsediliyor. 50 ile 90 milyar sterlin ıı, arasında... Kamu borcunun olduğundan bahsediliyor bankalar yönetimini Londra'ya taşıyacakmış bankasız bir İskoçya gibi bir durum söz konusu olacak mıdır bilinmez ama böyle bir durum söz konusuymuş Edim Smith Enstitüsü araştırma direktörü Sam Bowman konuşmuş ben ortak para biriminin kötü bir fikir olduğunu düşünmüyorum fakat bağımsızlık taraftarları sıklıkla ortak para birimi istediklerini söylüyorlar. İskoçya bağımsızlığı durumunda sterlin birliğine dair edilmezse kamu borcu içerisindeki payını da üstlenme, üstlenmemek için gerekli mazerete sahip olacaktır ifadelerini kullanmış işin bir de bu boyutu var. Olası bağımsızlık senaryosunun hem İngiltere hem de İskoçya ekonomi üzerinde baskı yaratacağını söylemiş Baum'ın ayrılık durumunda bazı bankalar yönetim merkezlerini Londra'ya taşıyacaklar fakat bunun İskoçya'nın finansal kapasitesiyle bir ilgisi yok tamamen AB yasaları kapsamında böyle bir adım atılıyor. Görüşünü paylaşmış. Bağımın bağımsızlık halinde yönetim merkezlerini Londra'ya taşımayı, taşımayı değerlendirdiklerini açıklayan Royal Bank of Scotland'ın ve Lloyds Bankacılık Grubu gibi bankaların ana operasyonlarının İskoçya'da tutmaya devam edeceklerini söylemişler. Parayı e, İngiltere'ye taşıyacaklar yani e, Londra'ya taşıyacaklar ama e, operasyonları da İskoçya'da gerçekleştirmeye devam edeceklermiş bu iki banka. David Cameron'ın bu bağımsızlık kararını alınması durumunda sınır kontrolleri yapacağı yönündeki ifadelerini de değerlendirmiş. Bowman, uluslararası ekonomileri etkileyecek, bunun gibi adımların atılabileceğine inanmıyorum demiş. Önümüzde, önümüzde İrlanda örneği var. da aynı İrlanda örneğini takip edecektir, yorumunu yapmış. Ama durum bu. İskoçya'da bugün e, sandık başına gidiliyor, kalabiliyor. E, Kararsızların oyuna bakıyor neredeyse eşit durumda evet bağımsızda evet ve hayır diyenlerin oranı ve ardından da e, İskoçya'nın kararına e, kaderini tayin edecek olan bu sonuçlardan da bahsedeceğiz yarın sabah açık gazetede eğer belli olduğu takdirde ama şöyle bir durum söz konusu e, Deutsche Bank Londra merkezi Kdemli stratejisi Oliver Harvin dediğine göre bağımsızlık riskini fiyatlanandan daha yüksek olduğu bir durum söz konusuymuş. İskoçya'da bankacıları kaçırabilirler. Dikkatli olunması gerekiyor galiba bu noktada. İskoçya'nın durumu böyleydi referandum. T24'ten büyük, geniş bir derlemeye de aktarabilme fırsatı bulduk. Onlar da BBC Türkçe ve Anadolu Ajansı gibi kaynakları kullanmışlardı. Kalan son 5 dakikamız içerisinde gene sınırlardan bahsedelim. Fakat bu sefer demokratik yollarla değil silah zoruyla değiştirilmeye çalışılan sınırlar ve bu silah zoruyla aynı şekilde bu sınırları korumaya çalışan diğer sınır sahibi ülkelerden aynı şekilde bahsedelim. Sabah gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri ISİ hedeflerini vurmaya hazır olduğunu tekrar ve tekrar söylemeye devam ediyormuş. Genelkurmay Başkanı Dempsey konuşmuş, Martin Dempsey. Suriye'deki ISİ hedeflerini vurmaya hazır olduklarını söylemiş. Dempsey terör örgütü IŞİD'in ülkesine yönelik doğrudan bir tehdit haline gelmesi durumunda örgütün Suriye'deki uzantısına karşı harekete geçebileceklerini açıklamış daha doğrusu geçeceklerini açıklamış Reuters haber ajansına yapmışlar vermişler bu bilgiyi ve IŞİD hedeflerini vurmaya hazır olduklarını belki bu hafta içerisinde iki ya da üçüncü kez söylemiş Amerika Birleşik Devletleri'nden bürokratlar fakat bu sefer Suriye'den bahsediliyor Demsey demiş ki işit terör örgütüyle mücadelede Strateji başarısız olursa ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Yaptığı bu bombalar üzerinden Özgürleştirme durumu Afganistan, Vietnam, Laos gibi Ülkelerde ve Irak'ta da Aynı şekilde ne derece başarılı olduğunu düşünürsek Şu şekilde atılarsak Aklımızın bir köşesinde şu şekilde konuşmuş Bunun için de Somali'yi de katabiliriz Aynı zamanda bu ülkelerin arasında. Eğer işit terör örgütüyle mücadelede strateji başarısız olursa başkana Amerika Birleşik Devletleri kara kuvvetlerini kullanmasını içeren tavsiyede bulunabilirim demiş. Bulunmuş kadar oldu galiba zaten bu demeci vererek Dempsey Genelkurmay Başkanı bu stratejiden bahsediliyor havadan yapılacak olan saldırıların işit militanlarının bulunduğu bölgeleri vuracağından bahsediliyor El Kaideli olduğu gibi işitile de savaştayız demi denilmiş. Bunu söyleyen de Amerika Birleşik Devletleri Sabunba Bakanı Chuck Hagel, silahları yanlış kişilerin ellerine düşmemesi için dikkatli bir takip süreci yürüteceklerini söylemiş. El kaide ile olduğu gibi İŞİD ile de savaştayız demiş. Hegel bir yılda beş bin Suriyeli muhaifin eğitilmesini planladığını işaret edilmiş. Ancak beş bin bir başlangıç bu sayı duruma göre tersine çevirmek için yeterli değil. Durum tersine çevirmek için yeterli değil. Bunu farkında izlemiş. Oturumda da aynı zamanda Code Pink üyeleri açık gazetede de, haberleri de hey, yaptığı eylemlere haber verdiğimiz Code Pink üyeleri savaş karşıtı örgüt protesto gösterisi gerçekleştirmişler. Hegel ve Dempsey'in salona gelişiyle beraber Kotkin e, üyesi kadınlar savaş hayır sloganları atmaya başlamışlar. Her iki yetkilinin de konuşmaları sırasında ayağa kalkarak protestolarını çeşitli sloganlarla sürdürmüşler ve polis tarafından da salondan çıkarılmışlar. Böyle bir durum söz konusu. E, Beyaz Saray'dan Dempsey'de yanıt gelmiş. Genel kurmaya yanıt gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Başkanı Barack Obama'nın e, yaptığı bir açıklamayla. Ee, Irak ve Suriye'de muharip rol üstlenme, üze, üstlenmek üzere Amerika karabirliklerini konuşlandırılmayacağı e, yönünde politikasında bir değişiklik söylenmiş, olmadığı söylenmiş ve e, Amerikan başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere bir vermiş Beyaz Saray Sözcüsü John Ernest. Ve Dempsey'in eğer bu IŞİD terör örgütüyle mücadelede strateji başarısı olursa kara birlikleri kullanması önerisinde bulunabilirim sözlerini değerlendirmiş. Dempsey'in kara, ku e, kara askerlerinin kullanımı konusunda gelecekte Obama'ya taktiksel tavsiyede bulunabileceği gibi durumun ortaya çıkması ihtimaline dayanan varsayımsal bir senaryoya atıf yaptığını söylemiş Ernest. Başkanın askeri danışmanlarının sorumluluğu geniş yelpazede acil durum planları konusunda planlama ve değerlendirme yapmaktır. Başkomutan sorumluluğu da net bir politika belirlemektir. Başkomutanlığın sorumluluğu demiş. Özür dilerim. Ve Başkan da bu politikanın ne olduğu konusunda net oldu. Farklı vesilelerle de tekrarlandığı gibi Başkan yani Barack Obama, Irak ve Suriye'de muharip muharip rol üstlenmek üzere Amerikan kara birliklerinin konuşlandırılmasının ulusal güvenliğin çıkarına olduğunu inanmıyor. Bu politika da değişmedi diye konuşmuş. Ama Amerikan genel kurmayıyla Amerikan genel Genelkurmay'la Amerika Başkanı'nın arasında böyle bir ikilemden bahsedebilmek mümkün. Bir fikir ayrılığından aynı şekilde bahsedebilmek mümkün. Nijerya'ya geçelim. Bir diğer e, çatışma bölgesine geçelim. Nijerya'da öğretmen okuluna silahlı bir saldırı düzenlenmiş. Nijerya'nın kuzeyindeki Kano kentinde meydana gelmiş bu saldırı. Öğretmen okulu e, silahlı saldırı yaramış. Okuldan tüfek ve patlama sesleri gelirken öğrenciler okuldan kaçmaya çalışmışlar. Bir öğrenci telefonla BBC'ye e, Verdiği bilgide olay yerinde 17 ceset gördüğünü söylemiş e, Henüz üstten olunmamış ama Aşırı İslamcı Boko Haram grubundan Kuş kullanılıyormuş 2009'dan bu yana Nijerya'da çok çeşitli saldırılar düzenleyen Bir örgüt bu Ve Temmuz ayında Kano kenti 4 gün içinde 5 saldırı hedef olmuş Bir yüksekokul hedef alan Saldırılarda 6 kişi can vermişti Hayatını kaybetmişti böyle bir durum söz konusu anette de Boko Haram'ın kaçırdığı kız çocuklarına ne oldu sorusu soruluyor Huffington Post'tan derlenen bir haber içerisinde Nijerya'da Boko Haram'ın 300'e yakın kız çocuğunu kaçırıldığında ünlüler ve sosyal medya kullanıcıları bring back our girls kız, kızlarımızı geri getirin e, hashtag ile fotoğraf çektirerek çocukların kurtarılmasına seferber olmuştu peki olayın yaşandığı Mayıs ayından beri ne oldu diye soruyorlar Huffington Post'tan Charlotte Alfred kız çocuklarının kaçılmasından beri geçen 5 ayda yaşananları derlemiş. Tek bir çocuk bile kurtarılmamış. Kaçırılma olayının ertesi günü 57 çocuk Boko Haram'dan kaçmaya, kaçmayı başarmış. Ancak o günden beri hiçbir çocuk kaçamamış ve kurtulamamış. Aylar önce yerleri tespit edilmiş ama herhangi bir e, kurtarma operasyonu çocukların tehlike çocuklara tehlikeye atacağını söyleyerek Nijerya hükümeti tarafından yapılmamış. Nijerya Hükümeti de bu tutumu, bu tutumuyla beraber yaptığı işi savunmuş. Diğer ülkeler de gelişme sağlayamamış. Çocukların kaçırıldığı bölge hala tehlike bölgesi olarak nitelendiriliyor. Askerlerin boko haramla savaşmayı reddettiğinden bahsediliyor. Ordudaki hak bahsediliyor. Ve bu bring back our girls hashtaginin değiştiğini bunun yanı sıra Nijerya Başbakanı Jonathan Godlock'ın Good luck Jonathan'ın seçim kampanyasında Bring back Godlock 2015 Hashtagini kullandığı için Büyük tepki çektiği de hatırlatılıyor Herhangi bir haber yokmuş ee, Nijerya'da Kaçırılan kız çocuklarından 300'e yakın kız çocuğundan bahsediyoruz Ama böyle bir Sosyal medya etkisinin Biraz boş olduğu da ortaya çıkan Bir durum bu derleme göre Huffington Post'tan derlemiş Bir anet durum böyle. Şimdi kısa bir ara veririm ve ardından Cengiz Aktar'la dünyanın, özellikle Avrupa'nın ve Kıbrıs'ın durumlarına dair konuşmaya devam edelim. Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Can, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, eee <gülüyor> evet evet biliyorum ama hazır bir bulmuşken kötü, konuşalım ha, Lafın gelişi diyorsun Pekala evet. Şimdi bu IŞİD'den başlayalım Çok vahim bir gelişme oldu dün akşam Gazetelerde daha yok tabi dün akşam Amerika'da Senato'da Gelen bir soruya John Kerry Türkiye ile ilgili yani bu daha doğrusu IŞİD ile ilgili bir soruya bu petrol ile alakalı evet. Türkiye veya Lübnan satıyor dedi ve dolayısıyla Türkiye hükümetinin bu konu ve Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yapmış olduğu verdiği beyanları yalanlamış oldu. Bu fevkalade önemli bir gelişme herhalde bugün içinde konuşulacak. Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberinde var bu galiba? Hı. Bugün konuşuldu. Ondan sonra yetiştirmişler demek evet. ki. Şimdi bu genel, yani bu Türkiye nerede duruyor bu ışıt konusunda ve diğer müttefiklerle veya bölgedeki diğer aktörlerle ilişkisinde nerede duruyor? IŞİD bağlamında tabii. Buna bakalım biraz. Şöyle bir gözlemim var. Artık Türkiye IŞİD'den başka kimseye yaranamıyor bir kere. Ne bölgede ne dünyada. Kürtler Barzani ve KDP'nin dış ilişkiler sorumlusu dün yani Işit bize saldırıyor Türkiye nerede ee, diye soruyordu ee, ve e, Türkiye'den hiçbir şekilde yardım görmediklerini ama ta şeyin dünyanın öbür ucundan Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip kendilerine yardım ettiğini söylüyordu. Bu Türkiye'nin bölgedeki yani civardaki en e, güçlü e, müttefiki olan. KDP ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Barzani'nin çevresi tarafından söyleniyor. Bunun altını çizmek lazım bir kere. Kaçırılan konsolosluk görevlerinden başka herhangi bir argüman var mı Türk Türkiye'de? Evet, oraya var, geliyorum ya. şimdi bir kere. Bu Barzani, yani Barzani ilişkiler berbat. Suriye Kürtleri konusunda zaten e, Türkiye bu meseleye yani PYD'ye, yani Rojava'ya başından beri şaşı baktı yani hükümet. Ee, ve şimdi e, Salih Müslim'in yaptığı açıklamalara göre e, dün e, Kobani'ye ağır silahla saldırıyor. E, ve orada bir nevi bir genel seferberlik havası var. E, Barzani kuvvetleri yani Peşmerge karışacak mı karışmayacak mı bilmiyoruz ama. Ee, Suriye kötleri e, konusunda zaten yani hiçbir zaman türü, sıcak bakmayan Türkiye artık bu sefer iyice herhalde e, yani e, e, bu son saldırısıyla birlikte yani ne tarafta olduğunu belirtecek e, iyice gösterecek üçüncüsü PKK e, Karayılanın bir açıklaması var Murat Karayılanın bu e, Türkiye üşüde yardım ediyor diyor açıkça. Ondan sonra ve zaten yani artık bunu e, yani bu Türkiye'nin üşüyle olan ilişkisi ni e, sağ Sultan du duydu yani e, bu konuyla ilgili pek çok haber ve fotoğraf bilgi hem içeriden hem dışarıdan. mesela Mersin'de, e, Urfa'da e, hemşireler yeter artık bu kafa kesen adamları biz tedavi etmek istemiyoruz diyorlardı dün. Ee, biz onları tedavi ediyoruz. Gidiyorlar onlar. E, şeyde Irak'ta, Suriye'de kafa kesiyorlar diyorlardı. İlk ee, ilk açılışta bahsettiğim e, bu Amerika Birleşik Dışık Devletleri Dışişleri Bakanı yani Devlet Sekreteri John Kerry'nin e, açıklaması Bir kere e, yani Türkiye'nin üşitle mücadele Konusunda, e, koalisyon içerideki yerini e, çok sarsacak ve e, yani ciddi sorular sorduracak e, mahiyette bir ifşaat e, e, yani petrolü e, Lübnan ve Türkiye veya Türkiye diyor e, alıyor satıyor diyor. Avrupa'daki eee e, Tepkiler berbat tabii zaten zaten öyle başından itibaren bu anti terör işbirliği şimdi Amerikalıların şimdi Amerikalardan farklı olarak Avrupalıların şöyle bir derdi var Avrupa'dan akın akın e, militan e, şu içerisinde e, gavurla e, ve e, hainlerle Savaşmaya Türkiye üzerinden gidiyor yani bu başından beri be, biliniyordu ve Türkiye buna göz yumuyordu. Şimdi bir bir nevi bir anti terör işbirliği var. Kör Topal işliyor işte bir, bir, yani bir iki e, militan yakalandı geri yollandı işte Fas asıllı bir Fransız mesela geçen gün haberlerde vardı. Ama en e, yani Türkiye hele şu son gelen haberlerle artık yani bu koalisyonun bir bir parçası veya yani dışarıdan destek vermesi umulan bir müttefik hatta müttefik bile değil Merkel bu yazın dinlenme meselesi çıktıydı hatırlarsın işte Türkiye'yi dinliyormuş Almanya falan. Evet. O kadar da abartmayın yani Türkiye sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri gibi bir müttefikimiz değil deyip kestirip atmıştı hatırlıyorsun. Evet. Ee, ve e, artık bu e, cephe arkası yani Türkiye'yi cephe arkası olarak kullanma yani lojistik e, anlamda kullanması IŞİD'in e, dediğim gibi Ayuka çıkmış durumda. Şimdi bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Yani burada bir yani Türkiye çok sıkıştı ve giderek de sıkışacak. Bugün yani dün geceki senatodaki konuşma sonrasında. Fakat yapabileceği de son derece kısıtlı çünkü bu senin de adını ettiğin rehineler meselesi var. E, sadece rehine meselesi de değil. Yani daha önce. Al-Nusra üzerinden kurulan irtibat, ilişki ve işbirliği neyse ki bununla ilgili pek çok veri olduğu anlaşılıyor. Zaten basına da yansıyor bir şey yani. Bu da bir spekülasyon falan söz söz konusu değil. E bu yani IŞİD'in Türkiye açısından... Ne kadar potansiyel olarak Tehlikeli olduğunu gösteriyor bir kere Yani e, Çünkü elini kol, kaptırmışın Kolun gider veya kol gitti belki Geriye kalanı da git gitmek üzere Ve bu rehinelerle Petrol satışı Arasındaki ilişki e, Bir soru işareti olarak Bir yerlerde duruyor yani Bu IŞİD Türkiye'ye ya sen benim Petrolümü almazsan bak o Rehineleri ne yaparım mı diyor Diye bir ee, soru e, meşruiyetini koruyor açıkçası yani çünkü bu artık yalanlamayla olacak şey değil yani bu e, basında da yani hükümete yakın basında da artık yani her söylenen yalanlanıyor arkadan Amerika Birleşik Devletlerinden veya Batı basınından e, e, tam aksi yönde bilgi geliyor. Şimdi bu rehinelerle alakalı e, gelişme ise bu bugün Cengiz Çandar e, yazısında radikalden e, yokuş yukarı nefes nefese diyor hükümet. Bu e, Cumhurbaşkanının söylediği e, sarf ettiği sözlerden birini e, alıyor bunlarla ilgili. 49 canın ile hareket etmek zorundayız diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Evet yani bu tabii anlaşılır bir şey falan ama e, diyor ki Cengiz Çandar ark ardından yani baş konsolosun Ankara'ya yanlış değerlendirmede bulunduğu iktidar sözcülerinin önce e, kamuoyuna e, yayılıyor. Amacın e, zamanın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı sorumluluktan kurtarmak olduğu seziliyor diyor. E, şimdi e, bir kere böyle bir e, e, Abdülkadir Selvi söyledi evet, bunu. Evet ee, Yani bunun e, şimdi söylenmesinin e, çok tuhaf olduğunu düşünüyorum ben. Neden başında söylenmedi de şimdi söylendi? Yani bu, bu 49 kişi Haziran ayında değil mi? Ee, Haziran'ın sonu gibiydi. Tekrardan bir kontrol etmek gerekiyor. Evet rehine e, alındı. Neden şimdi söyleniyor? Demek ki yani bu rehineler üzerinden bir yani ne oluyor denir yani tabii hiç, hiç bir, bir bilgi verilmediği için bu konuda ya yani bu sorular orada Cengiz Çandar'ın da belirttiği gibi orada duruyor. 11 Haziranmış bu arada. 11? 11 Haziran. Haziran evet. Evet. Yani Abdülkadir Selvi'de e, Ahmet Hakan'a yaptığı röportajında Hı. Musul'da IŞİD tarafından reyne alınan 49 kişinin sorumlusunun başkonsolosu olduğunu söylemiş. Bütün uyarılara evet. rağmen orada evet, kalmak evet. istemiş. Yani niye yok? şimdi söylemiş mesela değil mi? Niye şimdi acaba? Yani niye 11 Haziran'da söylememiş de şimdi? Ha diyeceksin ki o zaman onları kurtarma şeyi vardı. Demek ki artık yok mu nedir yani? yani çok tuhaf tabii bütün bunlar. Ama tabii bu konuda hiçbir... Yani hükümette yakın gazetelerde yazanlar dışında hiçbir bilgi yok. Yani bir şey bilmiyoruz. Evet. Gelelim Avrupa Birliği meselesine. Şimdi hem Ukrayna ile hem Türkiye ile ilgili önemli gelişmeler var. Burada Ukrayna ile başlayayım. Şimdi Ukrayna, Ukrayna meselesinde yani bugün Orada olup bitenlerin ardındaki nedenlerden, yani en önemli neden Rusya'nın, Ukrayna'nın, Batı'nın, Avrupa Birliği ve NATO üzerinden Batı'nın etki alanına girmesini engellemekti. Bunu iki hafta önce de ya daha önce de konuşmuştuk açık da Bu tamamen fiyasko ile sonuçlandı. Yani Rusya burada hakikaten miyane tabiriyle ucunu yaladı. Ve bütün e, yapmak istediği yani bu, bu engelleme e, ve işte onun karşılığında yok işte Avrasya Birliği gibi abuk sabuk ne diye bir belirsiz bir takım alternatifler sunması falan. bütün bunların e, olduğu gibi çöpe gittiğini görüyoruz. Her şeye rağmen. Tabii elinde Kırım kaldı. Evet. Kimsenin tanımadığı Kırım ama onun dışında partiyi oyunu tamamen kaybetti. Şimdi NATO e, Ukrayna ilişkileri yeni değil tabi 97'de başladı ama artık e, NATO açıkça Ukrayna Ukrayna'ya silah veriyor artı ortak hareket yapıyorlar ya askeri hareket yapıyorlar e, ve bu gidişle herhalde Ukrayna e, sonunda üye olacak yani NATO'ya Rusya'da militanları ayrılışı militanları aynı şekilde silah yardımında bulunuyor yani e, ama e, ama bu yani orayı e, ilhak edemedi yani orada bir takım işte böyle bir kukla cumhuriyetler kuruldu biliyorsun evet. ondan sonra hiçbir şey yaramadı Avrupa Birliği ile olan ilişkisinde Ukrayna'nın gene aynı şekilde o da yani Rusya e, kızdıran, iddetlendiren ve e, Rusya'nın müdahalesinin ardındaki nedenlerden biriydi o da siyaskoyla sonuçlandı ve e, ortaklık anlaşması e, Aslanlar gibi imzalandı Litvanya dönem başkanlığı esnasında. Şimdi e, yani çok farklı bir e, ilişki başladı. E, Avrupalı kurumlar harıl harıl Ukrayna e, yetkilileriyle çalışıyorlar ve çok hızlı gelişebilir burada ilişkiler Ukrayna'nın e, üyeliği daha telaffuz edilmiyor tabi ama e, gündeme gelebilir tabii. bu, bu da e, Rusya açısından yani o hötzöt politika yapacağını zanneden Rusya açısından büyük bir e, yenilgi bir, bir hezimet, bir tabii. Yani bunu bir kenara not edelim Türkiye ile ilgili tabi Avrupa Birliği artık Türkiye'nin hiçbir şekilde gündeminde değil ama biz gene bu bilgiyi verelim. Ankara'ya yeni atanmış olan da 3 ay önce atanmış olan Stefano Manfervisi diye yeni, yeni büyük elçi durumu görünce yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin halini gör, görünce yeni kurulan Komisyonu da görev almayı tercih etti ve gidiyor iyi mi? Olacak iş değil yani evet. ilk defa böyle bir şey oluyor. Ee, daha önceki büyükelçi Jean-François Jean Ritter, e, Jean-Maurice Ritter pardon Fransızdı o. o, o 18 ay kalkabildi o da gitti. Ee, ya bunlar çok az süreler tabii normal değil. Bu 3 ay kaldı rekor yani. Şimdi muhtemelen yani hiçbir ağırlığı olmayan e, e, ederek söylüyorum tabi yani d, d, batılı olmayan e, yani Doğu Avrupalı bir e, büyük gelebilir. E eh, zaten o da yani Türkiye'nin ilişkileri için yeterli. Artar bile tabi e, yani ne kadar e, ehil e, kaliteli güçlü olursa olsun. Ee, bu önemli tabii çünkü Man Servisi bu e, Türkiye'nin işte açılmasını e, talep ettiği 23 ve 24. Fasılılar konusunda çok e, uzman bir kişilikti. Çünkü e, e, Adalet İçişleri veya e, Adalet Özgürlük Güvenlik e, Genel Müdürlüğü'nün iki numarasıydı gelmeden. Şimdi bu Mogherini yani Lady Ashton'un yerine gelen e, İtalyan e, üyenin e, müsteşarı oluyor ama o onun için bir e, bir tersvi falan değil zaten iki kere müsteşarlık yapmış çok kıdemli bir me memur e, man servisi ama dediğim gibi gidiyor. İki e, noktanın da üzerinde durmak istiyorum burada. E, birincisi bu e, yani Türkiye, yani AB dendiğinde epeydir artık Kopenhag e, siyasi kriterlerini yerine getiren bir ülke değil. Kopenhag e, siyasi kriterlerini bir hatırlatmak gerekirse 10 yıl önce bu zamanlar, tam 10 yıl önce yani 2004'te Türkiye siyasi kriterleri yerine getirmiş bir ülke olarak ortalıkta dolanıyordu. Yani büyük bir başarı olarak hallediliyordu o zaman. Ve o sayede müzakerelere başlama kararı alınmıştı. Aralık 2014'te. Ee, o zaman bu zaman yani iki, özellikle 2006'dan itibaren e, yani a, terörle mücadele yasasının tekrardan e, yani paketlenip e, e, ortaya çıkmasından bu yana belki yani 2006'dan bu yana Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerini karşılamayan bir ülke bir e, ada ülke, yani, müzakere eden aday ülke olarak e, yoluna devam ediyor. Bu illaki bir sorun çıkaracaktır tabii e, vakti geldiğinde ama e, yani ilişkilerin öyle bir alı gitti, vahı kaldı ki zaten Avrupalıların artık yani canım siyasi kriterleri sekreterleri yerine getirmiyorsunuz bu ilişkilerinizi yani müzakereleri gözden geçirecek, geçirmek gerekecek e, diye bir, bir niyetleri bile yok yani zaten bir şey olduğu yok. Evet. E, üst üste geliyor tabii her şey yani bu. E, işte bir yani Kürtlerle e, olan çatışma çözümü süreci dışında ki orada da yani büyük sorunlar olduğunu görüyoruz bu e, okullarla alakalı e, işte yetkililer mühürliyor, Kürtler açıyor, gene mühürlüyor, gene açıyor. Çocuklar yerlerde sürüyor falan. Tam bir kepazelik. Yani beceriksizlik da tabii. Yani bunun altını çizelim yani bu e, iş yapma, iş bitiricilik konusunda falan. Yani kıl aldırmayan bir hükümetin. Yani aslında iş böyle çok teknik konulara geldiğinde, yani inceliklere geldiğinde nasıl nal topladığını da görüyoruz. E, tabii başında konuştuğumuz bu işit meselesiyle Türkiye'nin e, e, kürt kendi kürtleriyle e, sürdürdüğü müzakere neyse müzakere pek yok ama var var diyorlar bakalım ne olacak? E, Aa bu da mı oldu diye şaşıracaksınız dedi geçen gün Bülent Arınç böyle bir saç böyle bir müzakere süreci görülmemiştir yani gizli kapaklı. Her şey gizli, hiçbir şekilde kamuoyuna bilgi verilmiyor. Neyse, var, var olduğunu, yani böyle bir müzakere olduğunu varsayarsak, yani IŞİD'in ve güneyimizde olup bitenlerin illaki buna yansıyacağını da gözden kaçırmamak gerekiyor tabii. Bu Avrupa Birliği uyumu, Kopenhag kriterleri derken, komik bir şey oldu yani komik derken tabii hem açıklı ama verilen cevap komikti yani Türkiye'nin nasıl bu kriterleri karşılamadığı veya karşılamayı artık karşılamadığıyla ilgili bu Cem Vakfı'nın giriş, girişimiyle zorunlu din dersi konusunda bir dava açılmıştı biliyorsun o dava sonuçlandı ve e, Ahim e, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yani zorunlu din derslerini kaldır dedi Türkiye'ye yani ona e, sen e, şey, Ahmet Davutoğlu'nun yani Cumhurbaşkanı'nın, e, Başbakanı'nın verdiği cevabı biliyor musun? Duydum Tam önümde var. şu anda demiş ki Davutoğlu kendisinin Marksizmi bildiğini bu nedenle ateistlerin de din dersi alması gerektiğini söylemiş. Sebep olarak da nasıl ben Marksizmi bilmek zorundaysam ateistler de din bilgisine sahip olmalı diye konuşmuş. Bundan iyi, bahsediyorsunuz. De, i̇yi de Türkiye'de din bilgisi dersi verilmiyor ki konunun ateistlerle doğrudan bir alakası da yok galiba yani elbette var ama Olabilir, hayır yani, yani yani teoloji anlamında bir din bilimi dersi verilmiyor ki Türkiye'de din bilimi dersi verilse Hristiyanlık da öğretilir veya Hristiyanlıktan da bahsedilir Yahudilikten de bahsedilir tek tanrılı dinler öncesinden de bahsedilir uzak doğu inançlarından da bahsedilir ve hatta onun dediği ateizmden de bahsedilir. Evet. Veya deizmden de bahsedilir. Böyle bir şey mi var Türkiye'de bunun uzmanı? Türkiye'de bu işin uzmanı bile yok. Üniversitede bile yok. Bir kişi var İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, yani bu, bu bu işi bilen ve hakikaten Hristiyanlığı anlatabilecek e, çapta bir, bir, bir tane hoca biliyorum ben. İkincisini bilmiyorum yani. Ee, yani bu kadar olur yani. El insaf. Yani sanki böyle bir şey değil. Ben tatlı sesim dediği gibi yani böyle teoloji dersi verildi de almadık sanki yani böyle bir şey yok. Verilen ders tamamen e, kuru, e, son derece e, şey sınırlı, iptidai bir Sünni İslamla ilgili din dersi. Nokta alevilik bile yok, hiçbir şey yok içinde. Şafilik yok, hiçbir şey yok yani böyle bir din dersi herhalde yani bir karıştırmış mı farkında mı değil falan yani çok tuhaf tabii yani bir o seviyede bir yetkilinin böyle bir şeyi söylemesi bir de kendi kariyerinde zorunlu olmadığı halde aldığı bir eğitimi zorunlu bir eğitimle beraber karşılaştırması da trajik tabii ki yani o marksizm olarak nitelendirdiği eğitimi galiba zorunlu olarak almadı fakat din eğitimi burada 4 artı 4 artı 4 sisteminde zorunlu kılınan bir ders olarak geçiyor Böyle bir durum söz konusu. Ne, ne diyelim? Ee, Cengiz Bey dün konuşmamıştık. Allah diyelim Allah. Evet. Dün konuşmamıştık ama bugünkü e, haberlere baktığımız zaman en fazla görülen haberlerden bir tanesi bu. E, bağımsızlık riskinin fiyatlanandan daha yüksek olduğu belirtiliyor. E, böyle bir tanım geçiyor. Doğu Çevre ile Bank Londra merkezi kıdemli stratejisi Oliver Harvey tarafından İskoçya'nın bağımsızlığı hakkında. Ee, ...ölçümü bu şekilde yapıyor. Sizin bu konu hakkındaki öngörünüz nedir? Valla e, ondurdu oynarsak yani. ki... ...bahisler açık biliyorsun. Ee, özellikle İngiltere'de olduğu için... ...zaten onlar da çok bahisçidir, kumarcıdır... ...malum. Ondan sonra... E, ...herhalde son tahlilde... ...yani kıl payı... E, ...hayır geçecek gibi geliyor. E, ve çünkü... ...büyük baskı var İskoçlar üzerinde... ...ve... E, yani işte biteceğiniz mahvolacağınız iflas edeceğiniz çökeceğiniz falan diye insanların e, yani insanları parayla korkutuyorlar. korkutuyorlar. Evet e, ve e, yani bu başarılı olabilir tabi yani sonuç itibariyle e, yani paranın çok önemli bir yer tuttuğu Batı toplumlarından bahsediyoruz. Materyal yani anlamda. Ha Türkiye'de tutmuyor mu? Türkiye'de tutuyor tabi de. E, ama e, yani iş oraya doğru gidiyor ama Ondan sonra herhalde Çok ciddi bir ademi merkeziyete e, Yöneleceğini e, e, Düşünüyorum İngiltere'nin tabi bunu e, Bu muhafazakar e, Hükümet yapabilir mi e, Sanmıyorum e, Ve eğer seçimde yani 2017'de galiba seçim 2016'da 2016, mı yoksa yani Bir dahaki parlamento seçiminde bu işçi partisine yarayacağını zaten yani muhafazakarların seçim kazanması bugün itibariyle öyle pek olası gözükmüyor. Dolayısıyla bu ademi merkeziyete yarayacak Zaten başlamış olan bir ademi merkeziyileşmesi var zaten yani Avrupa sayesinde zaten İngiltere'de bir bölümü neden olunur daha peki? da derinleşeceğini derinleşebileceğini eğer hayır çıkarsa. Ve e, şeyin yani İskoçya'nın e, diğer yani İrlanda'nın e, e, daha e, aynı biraz İspanya gibi e, otonom özel e, bölgeler olarak e, daha güçlenebileceğini düşünüyorum. Ki onlar da referanduma gidilmesi yönünde çalışmalarını arttırmışlar. Ama onlar, onlar özellikle referandumuna değil Katalonya özellikle. Onlar artık bağımsızlık, bağımsızlık referandumuna efendim. gidiyorlar ama orada başka sorunlar var tabii yeterince konuşulmayan. Orada da Avrupa Birliği meselesi var. Yani evet. Avrupa Birliği kurumları e, bu ülkelerin... E, yani İskoçya konusunda bir şey söylemediler ama Katalonya konusunda daha önce... Avrupa Birliği bunun İspanyol Anayasası'na aykırı olduğunu ki aykırı 1978 Anayasası'na aykırı ve dolayısıyla tanınmasının mümkün olmadığını söylemişti. Ama tabii yani eğer yani ülke bağımsızlığını ilan eder de <gülüyor> ondan sonra iş tanınmaya gelince tabii işler değişebilir. Evet. Yani o ayrı konu ama. Bakalım göreceğiz. Yani ilginç bir test olacak tabii Evet. Yarın belli olacaktır muhtemelen. Evet. Durum bu. Çok teşekkürler. Ha, hatırlatalım. Bu geçen, bu geçtiğimiz pazartesi ranting ödülleri vardı. Evet. Ee, biliyorsun Angie Zelter İngiltere'den nükleer silah ve genel, genel anlamında nükleer karşıtı Aktivist kadın e, aldı. Eşlemişsinizdir onu. Evet. E, Türkiye'den de Şebnem Korur, Hincancı, e, Adli Tıpçı Hoca. E, bu pazarda e, gene aynı mekanda İstanbul'da Cemal Reşit Bey'de Orhan Doğan Barış ödülleri var. E, yine saat 8'de e, artık bu bir e, mutat yani adet halini aldı. Önce 15 Eylül'de e, e, Ranting ödülleri 21 Eylül'de de e, Dünya Barış Günü Biliyorsun Dünya Barış Günü 1 Eylül falan değil evet, evet, Türkiye'de o, o şekilde kurtulması olsa da, evet. ha, Yani şeyden Sovyet döneminden kalma e, 21 Eylül'de de Barış Günü Münasebetiyle Orhan Doğan ödülleri artık e, Yani takvimlerde yerlerini aldı. Şimdi hatırlatmış olalım. Pazar evet. günü saat 8'de İstanbul'da Cemal Eşit Rey'de yanılmıyorsam. Eyalü evet. yani orta ikisinden birinde. Çok e teşekkürler Cengiz Bey. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe Bakışlar But you got Jimi Hendrix'ten dinledik. Electric Lady albumünden. Ee, 18 Eylül'de, yani bugün 1970 senesinde ee, Jimi Hendrix malum sebeplerden ötürü hayatını kaybetmişti ee, ve onu da ona da buradan bir günaydın demek e, için böyle bir parçayı çaldık. Ee, Cip Sides'ı dinledik. Evet e, Açık devam ediyor 94.9 Açık Radyo'dasınız. E, şimdi e, Ömer Madra'nın e, yokluğunda e, haberleri aktarmaya devam ediyoruz. E, ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nden bizzat e, Madra, Ömer Madra'dan gelen e, kayıtlar da var. Dün e, Açık Dergi'de e, yayınlanan kayıtları bugün e, son yarım saatimiz içerisinde de tekrar dinleyebilme fırsatı buluyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izlenimlerini Amerika Ömer Madra'nın ee, dinleyelim. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor. Karşı İklim Zirvesi'nin programı açıklandı. İstanbul'da gerçekleşecek Karşı İklim Zirvesi'nden e, bahsediyorum. Tüm dünyada e, yani global bir eylemlilik var. Biliyorsunuz olacak daha doğrusu önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da da e, Cumartesi ve Pazar günü tütün deposunda gerçekleşecek e, Karşı İklim Zirvesi'nin ...programı açıklandı. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle sonra New York'a geçeceğiz. New York'tan seslerimiz var. Bu bölümde sizlere dinletecek olduğumuz açık radyoculardan bizlere ulaşan. Evet, Cumartesi günü saat 11'de iklim değişikliği şimdi ve burada başlıklı bir panelle başlayacak İstanbul Karşı İklim Zirvesi. IPCC Adaptasyon Çalışma Grubu başyazarlarından, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Barış Karapınar'la WWF Türkiye İklim Enerji Programı sorumlusu Mustafa Özgür Berge bir araya gelecekler ve iklim değişikliğine dair bir... Briefing denilebilir verecekleri şeye onları SUAK kampanyasından Zişan Tokaç eşlik edecekmiş. Sonrasında gelen hareketler bir araya geliyor. Panelin tam başlığı iklim değişikliğine karşı genel hareketler buluşması saat 1.30 ile 4 arasında pek yoğun bir program. 5 ile 6.00 arasında İstiklal Caddesi'nde gerçekleşecek iklim yürüyüşünden önce Nuran Yücel'in moderatörlüğünde gerçekleşiyor. Şırnak Çevre Platformu, Su Hakkı Kampanyası, Merkator Derneği, Kent Hareketleri, Eğitimsen, DAIKO, İNA'da, Cafera Dayanışması, Bartın Platformu, Hasan Keyfi Yaşatma girişimi, Dersim Doğa Derneği ve Sinop nükleer karşıtı platformun bir araya geleceği epey yoğun bir e, panel bu İstanbul'da gerçekleşecek. iklim zirvesinin ilk gününde yer alacak ve sonrasında tabii ki büyük iklim yürüyüşü var. Daha bugün açıklandı e, ayrıntılı e, bir programı. Pazar günü de aynı yoğunlukla devam edecek. Kısaca bahsedelim Ümit Şahin e, açıyor öğlen bir de e, panel konuşmaları. Aslında bir film gösterimi var. Pazar günü açacak etkinlikte Açık Radyo'da bahsettiğimiz Bozulma isimli film iklim değişikliği e, hakkında Disruption e, esas ismi Türkçe'ye de çevrilmişti zaten. Bunu e, hep beraber izleme imkanı bulacağız. Tütün deposunda gerçekleşecek karşı iklim zirvesinin ikinci gününde ve e, sonrasında da kapanış konuşmaları var. İklim zirvesine katılan liderlerden talepleri Açık Radyo programcısı Olan Mahir Ilgas, 350 350.org'dan ve Hayata Desteklerine de Burcu konuşacakmış. En nihayetinde de e, medya, dijital ortam, e, sokak ve hukuki yollarda mücadeleye nasıl e, devam edebiliriz tartışılacak son panelin ardından Karaketik Ültür Merkezi'ndeki konsere geçiliyor olacak. İstanbul'da e, bu hafta sonu yer alacak olan Karşı İklim Zirvesi'nde bugün itibariyle açıklanmış program uyarınca Evet, kısaca bu programdan bahsettik. Şimdi New York'a geçebiliriz. Açık Radyo'nun genel yayın yönetmeni Ömer Madden New York'ta birkaç gündür ilk telefon bağlantısını dün akşam yapmıştık hatırlarsınız. İlk izlenimleri aktarmıştı oradaki çeşitlilikten bahsetmişti. Evet, Madden'in kayıt cihazında kayıt altına aldığı toplantılardan ufak bir derleme yaptık. Ee, ve sonrasında da dün akşam New School'da gerçekleşeceğini söyledi. söylediğimiz global ve lokal çepelerden aktivizm e, toplantısından iki kaydımız var sizlere dinleteceğimiz. Ama e, öncesinde ilk güne gidelim. 15 Eylül'den iki kayıt var ardarda arda sizlere dinleteceğimiz. Sonra burada olacağız New School'daki aktivistler toplantısı üzerine e, konuşmak üzere. <gülüyor> 15 Eylül Pazartesi toplantısından <gülüyor> sonuçların tartışıldığı işçi sendikalarındaki toplantıdan şimdi de yiyecek meselesi konuşuluyor. Bütün gün yürünecek çünkü. <gülüyor> Um, there are three there are three groups that are actually not going to be lining up in this lineup um, from at least uh, before the march um, and they'll be feeding into the march either before we set off at 11:30 um, or as the march is rolling one of them is uh, indigenous allies who have uh, uh, gotten a permit to uh, to start uh, with a ceremony in Central Park. Labor inançlar arası gruplar, bir de işçi grupları ayrı yerlerde, üç ayrı yerden başlayacaklar. Geri kalan bütün gruplar tek bir kafede olacak. This is the room where 15 Eylül. Bu sefer de sanatçılar kooperatifini, e, iklimle ilgili çalışmaları, afiş çalışmaları, sayısız çalışmalarının bulunduğu alanı ziyaret ediyoruz. Adı da genel olarak People's Climate Art yani <gülüyor> halkın iklim sanatı. <gülüyor> And oh. power our sound system or our biz speakers. Gange, um, it's actually really cool. Someone oh, sits there in pedals, or or and pedals, and then when people are playing music and powering the speakers. Yeah, I saw one on YouTube, the yeah. one with you know dancing there, yeah, yeah, just yeah. biking. Yeah, it's really here. You guys can come with it. It's really it's cool. Like, um, So bir bisiklet var. Instructions and it powers the chargers for all of the power tools. Bisikleti. Yeah, exactly. <gülüyor> enerji üretiyorlar böyle bir sembolik şey. <gülüyor> Sonraki. So like sure installation. and you, you gotta watch and make sure you don't go over 15 volts, volts now, because um, otherwise it'll. we can make more power than these actually need. Um, um, <laughs> I really don't know. Biz daha bir bir güçler atabiliriz bu. Yeah. olarak da so diyorlar. <laughs> so all of our tools. I see. Exactly <laughs> that is. Um, yeah. <gülüyor> so, Seriously. Uh, yeah. Um yeah, we're to power, bir gezi Brooklyn'in bir zamanlar endüstriyel parçası olan şimdi artık sanatçıların daha çok yerleşmiş olduğu ilginç bir yerinde duvar resimleriyle dolu ortalık. Evet Açık radyosunuz Açık Dergi programı. New York'ta hafta sonu gerçekleşecek iklim zirvesinden önce Alarmadır'ın toparladığı sesleri dinliyoruz. Dört i̇şte buçuk saatlik bir kayıt var, büyük bir arşiv yani. Sadece bir kısmı orada olup bitenin kısaca özetlemesi açısından bu akşamın yayınına koyuldu. Şimdi ikinci bir bölüme geçeceğiz. Bu dün akşamdan bir kayıt yani ayın 16'sında New School'da gerçekleşmiş olan aktivistler toplantısı. Marmada da bahsetmişti aslında biz de dün açık dergide kısaca e, değmiştik global ve lokal cephelerden aktivistlerin yani e, aslında dünyanın dört bir yanından iklim aktivistlerinin bir araya e, geldikleri bir toplantıydı bu uzunca bir toplantı biz açılış konuşmasına yer vereceğiz şimdi ve ardından da açık radyo programcılarından Gökşen Şahin'in konuşması burada olacak ama ondan önce e, New e, bir girizgah ve ardından da modelasyondan Ufak bir not dinleyelim. Merhaba ben Alan McGovern. New School'da çevre araştırmaları programının başkanıyım. Ve bu organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük gurur duyduğumuzu söylemeliyiz. Evet, bu arada ben e, burada bir işçi hareketine bağlıyım. Yürüyüşümüz de var bu arada. cumartesi günü kötü haber. Ama ne mutlu ki işçi hareketi sizin hareketinizin içinde olacak. Bu hayatım boyunca ilk defa tanık olduğum bir şey. Yani işçi hareketinin böyle büyük bir harekete eklenmesi. İsti yürüyüşü sonrasında eklim yürüyüşüne katılıyor bu cumartesi günü. Bu haberde vermiş olayım bu kadar çok insanı, bu kadar çeşitlikte insanı e, görmekten de çok mutlu olduğumu söylemediğim New School'u Bu auditorium, şu anda içinde bulunduğumuz auditoryum çok özel bir yer. Uzun bir tarihi olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal mücadeleler, ırk mücadelesi, ırk eşitliği konuları yıllar boyunca burada tartışıldı. Ve şimdi tekrar buradayız. Burada öktemelli eşitsizliklerle ilgilenen bir merkez var. Ve tüm dünya çapında aslında sosyal adaleti inşa etmek için faaliyetli olan bir merkez bu. Ve şimdi bir başka uluslararası dayanışmayla da tarih yazacağız. Ve insanların bu önemli konu, eklim konusuna dair yaklaşımları bizim sayemizde değişecek. Çok uzun süredir aslında bunu hasretle bekliyoruz. 350 organ sayesinde olduğunu söylemeliyiz. Her şeyin başında onlar var ama çok büyük bir örgütlenme içine gider. Pek çok kuruluş, pek çok kişi de bizlerle beraber olacak. Bütün detaylara girebiliyorum sıkmak istemiyorum ama bütün Amerika'da ve tüm dünyada insanlarla beraber olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Şimdi müsaade ederseniz ben işime geri dönmek zorundayım. Hocayım aynı zamanda dersime geri döneceğim. Ama açılış konuşmasını yapma şerefini bahşettiğiniz için teşekkürler. Şimdi bu örgütlenmeyi konuşalım biraz. Evet hepiniz hoş geldiniz. Burada olmaktan onur duyuyorum ve çok heyecanlıyım. Çünkü iklim değişikliği konusundaki en büyük hareketin içindeyiz. Tüm dünya tarihinin gördüğü en büyük hareket. Dünyadaki en büyük hareket dedim. Bu kadar mı akışabıyorduk? <gülüyor> Peki. Galiba, galiba yeterli. Evet <gülüyor> söylediğim gibi bunun içinde olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu dünya tarihindeki en büyük mobilizasyonlardan bir tanesi olacak. Ve yani bir aktivist olarak büyük bir ayrıcalıkla hissediyorum. Herkesin başına gelmez kendi yaşam içerisinde. Nesiller ve nesiller bekleyebilir böyle büyük bir Ama açık ki tüm dünyada iklim değişikliği kaynaklı felaketlerle karşı karşıyayız. Japonya'daki nükleer felaket. Kasırgalar Katrina ve diye düşünün. Şu anda insanlığın karşısındaki en büyük meseleyi işaret ediyorlar. Ve bu mesele şimdi baştan alınacak. Şimdi insanlık tarihine diye dönüp baktığımızda tüm türler arasında tüm bu olanın tek suçlusu biziz. Ve biz bununla yargılanacağız. Bunu unutmayın. Ama iyi haber bunu değiştirebiliriz. Tarihi değiştirebiliriz yani. Yani dünyayı kurtarabiliriz demeye çalışıyoruz. Aynı süper kahramanlar gibi. Buna şansımız var. Evet, dün akşam New School'da gerçekleşen toplantının başlangıcıydı. Bu toplantı global ve lokal cephelerden aktivistlerin bir araya geldikleri bir toplantıydı. Evet, Ellen McGowan New School'un çevre araştırmaları programının başkanı ilk önce konuştu. Daha sonra eylem komitesinden modülasyona geçti ve bu dakikadan itibaren de dünyanın dört bir yanından diyelim. Artık dört demek de galiba giderek şey oluyor, modası geçecek diyelim. Çünkü bu hareketinde ima ettiği şey en azından muhalefetin bir araya geliyor olduğu ...gibi gözükmekte. Şimdi Gökşen Şahin de bu toplantıdaydı. Birazdan onun kısa bir e, konuşması var. Ona da kulaklayacağız ama anette bugün bir yazısı yayınlandı. E, az evvel dinlediğimiz konuşmuda bıraktığımız yerden e, devam edebiliriz. Gezegenin tarihi günleri başlığını taşıyor. 23 Eylül'de New Birleşmiş Milletler Eklim Zirvesi öncesi tüm dünyada 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek... Evet açık kasaya tekrardan döndük dün akşam yayınlanan açık dergideki e, programın bir kısmını dinleyebilme şansı bulabildik hem Amerika Birleşik Devletleri'nde Ömer Madra'nın kendi bizzat tuttuğu yorumlarıyla beraber tuttuğu kayıtları dinledik hem de e, senin açık dergiden e, arkadaşımız İlkisen Mavi Tulu'nun yaptığı çevirilerle beraber bir konferansı da dinleyebilme fırsatı bulabildik. Durum böyleydi önümüzdeki e, günde tekrardan aktarabilme fırsatı bulabileceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki hareketliliği ve aynı şekilde e, kaydın giriş kısmında ilk de bahsettiği üzere İstanbul'daki durumdan da bahsedebilme fırsatı bulacağız. Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan alternatif iklim zirvesinde yapılacak olan eylemler ve aynı zamanda konuşmalarında neler olduğunu dair hatırlatmaları da yapabileceğiz. Bu arada e, buradan kötü bir haber de verebilmek mümkün olabilir Ömer Madre'ye. New York'ta güvenlik önlemleri üst düzey çıkarılmış ya da çıkarılacakmış Anadolu Ajansı'nın haberine göre. E, IŞİD'in internet üzerinden New York'a yönelik terör saldırısı çağrısını bulunması üzerine başta Times meydan olmak üzere kentin önemli noktalarında güvenlik önlemlerinin arttırıldığından bahsediliyor. Birçok ülkeden e, liderler gelip New York'ta buluşacaklar küreselliktim değişikliği ile alakalı mücadele planlarını e, ne olacağını belirlemek için Bankimun'un acil çağrısıyla beraber orada bulunacaklar e, önümüzdeki günlerde ve e, bu konuyla alakalı da e, bu tehdit üzerine New York'taki belli başlı yerlerde de güvenlik önlemlerinin arttırıldığını Kritik noktalarda özel eğitimli personel görevlendiren polisin gelişmiş dedektör ve özel eğitimli köpekleri önleyici bir tedbir olarak kente dağıttığından bahsediliyor. Aynı zamanda büyük bir yürüyüş de düzenlenecek. Ömer Madri yürüyüşün dağılımıyla alakalı olarak nasıl bir strateji izleneceğine dair bir kaydı da bizimle paylaşmıştı biraz önce. Bakalım neler olup neler bitecek ama e, etrafta epey bir polis varmış New York'ta bundan bahsedebilmek mümkün. Durum bu yarın da aynı şekilde devam edeceğiz açık gazetede ve bu akşam da açık dergide neler olup bittiğini New York'ta açık gazetenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz bugün İskoçya'daki durumları konuştuk iklim değişikliği ile alakalı ortaya çıkan iklim olaylarını aşırı iklim olaylarının Türkiye'deki yansımalarından bahsedebilme fırsatı bulabildik. Ee, ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin işi de karşı yapılacak olan hava saldırısı ile alakalı e, çekincelerini genel kurmayla, e, başkanlık arasındaki çekincelerden de aynı şekilde bahsedebilme şansı bulabildik. Yarın kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, şimdi çıkış parçamızı tekrardan Jimi de yapalım. 1970 senesinde bugün hayatını kaybetmişti Jimi Hendrix. Little Wink adlı parçasıyla da çıkışımızı yapalım. Yarın da aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Well, she's walking through the clouds The circus mind that's running wild Butterflies and zebras, a bluebird And a fairy tale That's all she ever thinks about Riding with the wind Said she comes to me a thousand smiles she gives me free it's all right it's all right she says it's all right taking a thing you want for me